أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واصمي إلا بالله سبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا أن allah الله الأول الله allah والله الباطن والله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi a'uzü ve a'uzü bike rabbi en yahzurum Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme min şehidan. ve lahum Nahl suresinin 84. ayeti kerimesinden devam ediyoruz. Surenin Nahl bu sureyi celile de Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu Ve yevmen neb'asu Kıyamet günü Dirilteceğiz Min külli ümmetin Her ümmetten Şehiden Şahitler Mevla göndereceğini bildiriyor Yani Allahu Teala Mahşerde kullarını dirilttiğinde Onlara Şahitler gönderecek Efendim Onlara şahitlerin gönderilmesi sümme sonra la yu'denu izin verilmeyecek lillezine keferu kafirler. Lillezine o kimselere ki keferu kafir oldular. Evet. Velahum onlara yüsteatebun özür dileme ya de fırsat verilmeyecek, müsaade edilmeyecek. Yani dinine, vatanına, mukaddesatına ihanet eden, kurşun sıkan, eşkıyalık yapan, teröristlik yapan, vatanını efendim şikayet eden bütün çirkinlikleri yapmış. Ondan sonra da yakalanmış, uzun bir zamandan sonra da yakalanmış. Ondan bir özür dile falan beklenmez. Yapacağını yapmış, kıracağını kırmış, dökeceğini dökmüş. Artık kendini ispatlamış. Mevla celle celaluhu da her ümmetten bir şahitleri göndereceğiz. Summe llâ yuzenelâhum o dirilttiğimiz efendim mahşerdeki kullarımıza lâ yuzenelâhum onlara izin verilmeyecek illedine keferu yani lâ yuzen izin verilmez illedine kafirlere. ve lahum yusta'tabun özür dilemeye de müsaade edilmeyecek. Yani bütün suçları işleyen efendim idam cezasına çarptılan kişi artık ondan özür diletmeye gerek yok dünyada anlayacağımız kabilden ahirette ise Allah kuluna müsaade etmiş o Allah'a hakaret etmiş inkar etmiş Allah'ın peygamberlerine inkar etmiş yani bir kul olarak yapması gereken bütün küfranı hallerine ortaya koymuş. Müsaade de edilmeyecek, onlar da özür diletilmeyecek ve o şekilde ve el-azab 85 ayet ve o zalimler gördüklerinde el-azab azabı gördüklerinde eyvah biz ne yaptık diyecek ne yaptık niye böyle yaptık fala yuḫaffu anhum onlardan hafifletilmeyecek yani onların azabı hafifletilmeyecek, yandım dedikçe azap artacak, susadım dedikçe dedikçe susuzluğu artacak, acıktım deyince de açlığı çoğalacak, azap çoğaldıkça çoğalacak. Wallahu m yunzarun taraflarına da bakılmayacak. Allah Celle Celalu haber veriyor. Dünyada bir insan Mevla'nın vermiş olduğu sağlık sıhhat afiyet selamet akılla deli mükellef değil zaten deliler kıyamet günü Mevla diriltecek onların hükmünü verip ondan sonra hüküm takdirat onundur işte toprak olacak ifadeleri rivayetleri bulunmakta her şeyin doğrusunu Allah bilir ama Allah akıl vermiş O zaman onlar ne yapmışlar canlarını Allah'a asi kılmışlar düşüncelerini Allah'a karşı tutmuşlar ve Allah'ın mülkünde isyana tuyana fesada çalışmışlar. Zalamu kelimesi, el o zalimler azabı gördüklerinde, ve fu Hafifletilmeyecek anhum onlardan, azap hafifletilmeyecek, çoğaldıkça da çoğalacak. Dünyada onlar Allah'a asi olmaya, isyana ve yeryüzündeki cevruz zulme doymadıkları gibi azap da onlara doymayacak yani kafir zalimlere baktığımız zaman yeryüzündeki mazlumlar işte Orta Doğu'da Afganistan'da öldürüyor öldürüyor öldürüyor Afrika'yı sömürüyor sömürüyor yani yeter ya ya artık mahvettin yok ettin bitirmiyor öldürme öldürme yok etme yok etme ihanet ihanet Allah'a asi olma asi olma Bir 10 sene 20 sene 30 sene 80 sene 100 sene bitirmiyor eline fırsat geçtikçe o Allah'a baş kaldırmaya devam ettiği gibi Mevla Celle Celaluhu mühletini bitiren o zalimi de ateşe cehenneme attığında Mevla azabını arttıracak. O küfrünü arttırdığı gibi Allah da azabını arttıracak. Ve izâ râllezîne <gülüyor> ve izâ gördüğün zaman ellezîne o kimseler <gülüyor> ki eşraku müşrik olmuşlar kafir bir de müşrikler var müşrik yani adama diyorsun Hristiyan mı? Değil. Peki Yahudi mi? Değil. Müslüman mı? Değil. E, bu adam ne? Müşrik, putperest. Yani bir şeye tapıyor veya kendine göre bir yol tutturmuş. Efendim bir kendine göre bir e, menheç geliştirmiş. efendim. Ve idâ râ Allah'a ortak koşmuşlar. Allah'ın dinini beğenmiyor, peygamberini beğenmiyor, İslam'ı reddediyor. Efendim ve e, bir ehli kitap da olmuyor, müşrik şurakahum onların şurakası şü yani taptıkları o şirk e, yolları galu diyecekler Rabbena ey Rabbimiz hâulâi şurakâuna işte bunu bunlar bizim ortak koştuklarımız elladîne kunnâ ne min dûnik seni bırakıp taptıklarımız bunlar onun üzerine fe'lqû ilehimul qaul fe'lqû ee, ...söyleyecekler... ...ileyhim o müşriklere el kavl... ...söz olarak... ...innekum ey müşrikler... ...siz de kazibun yalan söylüyorsunuz... ...yalan söylüyorsunuz... ...siz bize de tapmadınız... ...nefsinize taptınız... ...arzu ve isteklerinizin peşine gittiniz... ...çünkü biliyordunuz ki... ...bizim size söylediğimiz bir şey yok... ...efendim oradaki taşıdır... ...tuncudur, heykelidir... ...neyse artık ne diyorlar... ...günümüzdeki işte bir... Ee, İdeolojidir kendine göre bir yolu var ama Allah'ın dediği değil Allah'ın mülkünde Allah'a kulla giden bir söz yapığı değil ha, şirk bir de ne deniyor işte ehli kitap deniyor bir de işte kafir kelimeleri Kur'an'ı Kerim bunları bizlere ayrıntılı bildiriyor o müşrikler efendim kendi taptıkları o şeyler demek somut olarak onlara gösterilecek. Aa işte bizim bunlara tapardık biz. Bunların efendim dediklerini yapardık vesaire. K mahşer bir acayip. Kunna ned'u biz bunlara tapardık. Min dunik, seni bıraktık. Putlar da diyecek ki hayır hayır. Fe'l kav ilehimul kavl. Sözlerini onlara reddedecekler. Hayır. Yani innekum siz de kazibin yalan söylüyorsunuz ey müşrik. Siz bizim dediğimizde demiyordunuz. Yani bu da diye bir heykel yapıyorlar. Kimseye dokunmayacaksın, kimsenin canına, malına, ırzına dokunmayacaksın. Maddeler koymuşlar. Tabiata dokunmayacaksın, kimsenin malını almayacaksın. Ondan sonra önüne gelen Müslümanları katlediyorlar vesaire. Onlar o puta da tapmıyorlar. O putun dediğini yapsa, o puta göre kendilerine göre bir insanlık kuralları var. Ona bile uymuyor. Veya kendine göre bir ideoloji geliştiriyor. Bir isim buluyor o isim ben şunun peşindeyim diyor ama orada inanca saygı var insanların yapısına efendim şeylerine saygı var o maddeler yazıyor bakıyorsun onu da uygulamıyor kendi şirkini de uygulamıyor Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle aa biz bunlara tapardık. O taptıkları nesneler diyecek ki Hayır bunlar yalan söylüyorlar Bunlar bize de tapmadılar Bunlar yalancıdırlar Bunlar kendi nefislerine taptılar Nefislerinin yoluna gittiler Çok acayip bir ayeti kerime Burada anlayabildiğin kadar meseleyi anla Yani Allah Celle Celaluhu'nun emrine uymayan yol Onun Habibinin buyruğuna uymayan işler ahkam dine tabi olmayan Yollar Efendim bir de Allah'ın yarattığı bir efendim mümini müslümanı kalben Allah için sevmeyen işler işte buna bunun dışındakilere hangi ismi takarsak burada ortaya çıkıyor ve idara alladine eşraku şirk koşanlar şurakahum onların şirkleri galu rabbena haule izurakaunezalline kunna efendim taptığımız seni bırakıp da gittiğimiz yol işte bunlardı Bunlar da biz bu yolda gidiyorduk vesaire. Efendim ne umuyorlarsa artık. Müşrikler kıyamet günü onu da söylüyorlar. Yani e, onu kendilerine göre büyük mü görüyorlar? Ruh hallerini anlamak lazım. Efendim. <gülüyor> Putlar diyecek ki hayır siz yalan söylüyorsunuz. Siz yani bizim kendinize göre kuyu kurduğunuz... Efendim kuralları da oradaki kurallara bile uymadınız. Siz burada müşriklik bile yapmadınız. Efendim müşriklikte bile bir doğru birkaç madde vardı. Onları da uygulamadınız. Onları da bilek ki uygulasa yine cennete gitmez ya. Evet. Çünkü efetü bir bazı kitabı tekfuruna bir bazı. Allah'ın kitabının bir kısmına ya yani bir kısmına da inanması. Yani Kur'an deyip de Kur'an'ın bir kısmına inansa inanmasa yine kafir olur. Yine cennete gidemez. 87. ayet... ...ve el ilallahi ilallahi yevmeydin... ...selem... ...işte sonuç burada... ...ve el -kavu. ...burada efendim ifade edecekler... ...ilallahi Allah'a yevmeydin... ...kıyamet günü esselam... ...teslimiz... ...tamam... ...sen ne dersen o ya Rabbim... Efendim, ...yerlerin göklerin dünyanın ahiretin... ...bizim sahibimiz sensin... ...biz teslim olduk... ...teslim olmadın mecbur kaldın... ...daha gidecek yerin yok... ...efendim bir suçluyu yakalıyorlar zincire vurdular idam edecekler ha ben teslim oldum kabul ettim teslim olmadın zaten başka yapabileceğim bir şey yok Allah buyuruyor ki kıyamet günü bütün küffar alem, yeryüzündeki bütün efendim mevcudat bana baş kaldıranlar hepsi teslim olacaklar boyun eğecekler hepsi teslim olacaklar Müslüman olacaklar demiyorum yani Müslüman hür iradeyle olunur baskıyla mevla istemiyor. Hür iradeyle efendim, Allah gönlün derinliğiyle istiyor Yani gönlün huzuruyla istiyor Baskı altında bile bir insan efendim, Küfre zorlansa velev ki söylese Mevla Celle Celaluhu Kalpteki imana bakıyor Gelecek bu ayette birkaç ayet sonra da O konu gelecek Ve el kavilallah yevmeydin Ve dalle kayboldu anhum onlardan Ma o şey ki Kanuidiler onu iftira ediyorlardı bu yol büyük yol, bir aydınlık yolu, uygarlık yolu, ne diyorlar? çağdaşlık yolu. Büyük adam olursun bu yolda gidersen. Büyük büyük yol. Ne oldu? Hepsi kaybolup gitti. Vadallanhum ma kanu yeftarun. İşte Allah'ımız o iftira ettikleri, Allah'ın celle celaluhu'nun buyurmadığı o yolun dışında gidenler, o gittikleri yollar, efendim ideolojiler, izimler neyse artık Hepsi kayboldu gitti. Efendim de heykecilikleri kaldı. Ne haçın ne putu hiçbir hiç şey kalmadı. Vadalle kayboldu annem onlardan. Makanı iftira ediyorlardı. Hepsi kayboldu. Teslimiz ya Rab, dediler. Bitti. İşe yaramıyor. 88. ayet. Ellezine kafarû. Onlar ki kafir oldular. Vasaddu an sebîlillâh. İnsanları Allah'ın yolundan men ettiler. Bu ayeti Kerim, Alimran suresinde de benzerleri geçer. Kur'an-ı Kerim: "Küffar ve entüm teşhedûn. Lime an sebillâhi men âmen Niye iman edenleri haktan saptırıyorsunuz? Eğri büğrü batıl yol istiyorsunuz ve entüm şüheda. Siz İslam'ın, Kur'an'ın hak olduğuna şahitsiniz. Ha yani şimdi onlar biliyorlar. Buna küfr-i inadi deniyor. Bilerek inkar. Kur'an-ı Kerim, o müşrikler, Allah'ım bunlar kafir, bunlar müşrik bir şeyden haberi yok, var. ellediğine keferu o kafirler <gülüyor> ve saddu an insanları Allah'ın yolundan çeviriyorlar. Bütün küffarı alem, yeryüzündeki bütün küffarı alem, Asya, Avrupa, neresiyse yeryüzündeki ülkemizde, İslam aleminin içinde ve dışında, Efendim İslam dairesine sırtını çevirmiş olanlar Cehaletlerinden veya efendim gabi olduklarından değil bilerek ve kasıtlı olarak Allah'ın yoluna Allah'a boyun eğmiyorlar. Kibir yapıyorlar. Gurur yapıyorlar. Efendim Allah'ı tahkir ediyorlar. Kendilerini nefislerini büyük görüyorlar. Öyle mi? Veladine keferu <gülüyor> o kafirler, saddu an sebebilla. İnsanlara Allah'a yolundan men ediyorlar. E bu bütün küffar-u alem yeryüzünde 8'in 7'si Müslümanların cennet yolunda olduğunu bildiklerinden haseden min indi enfusiyim. İçlerindeki hasedinden Müslümanların sonsuz cennette gitmesini kıskandıklarından o gavruluğu yapıyorlar. Ayet-i kerimeler işte burada da bunu söylüyor. Ellezine keferu çeviriyorlar an sevilillah. Zidnahum azab. Azabın üzerine azabı arttıracağız. Efendim yandık dedikçe azabı arttıracağım Susadım dedikçe susuzluğu arttıracak acı Acıktıkça böyle açlığını arttıracak Baş ağrısı olacak Burnunda kötü kokular gelecek Yani bir insanın aklına gelebileceği bütün azapların her türlüsü arttıkça artacak Neden? Şimdi tefsiri burada uzun uzun geçiyorum. Anlatılıyor ki Onlar Allah'a hadsizliğe Yeryüzündeki insanlığa Cevru zulme ve yaptıkları isyana doymadıkları gibi Allah Celle Celaluhu da onları azabın içerisinde azap onlara yani cehennem hel mezi daha da var mı kafir Allah'a baş kaldırmaya devam ettik ettiği gibi ona doymadığı gibi cehennem de o zalime doymayacak azabını arttıracak oğlu kendine yapıyor Firavun kime ne yaptık? Tatlı canını cehenneme yuvarladı. Aynı insan yani şu anda kendim bu, bu olacak başka bir şey değil. Mahşer dediğimiz aynısı. Adam ramazan Şerif'te rahat bir şekilde oturuyor, yemeğini yiyor. Ben istediğim gibi yerim diyor. Onu biliyorum ama ölünce. Sonsuz yemek ve su yok. Orada ne yapacaksın? Bilinen tek şey kabul etmiyorum. Efendim ben istediğimi yaparım falan. Bu değil yani cevap bu, bu değil. Bu gerçek. Yani anne karnındaki bir bebek dünyayı kabul etmiyorum böyle bir şey yok ben efendim burada istediğim gibi rahat bir şekilde yatıyorum ben derdim tasam yok ben burada kalacağım orada kalamazsın. Anne senin yerin değil ne oluyor dünyaya teşrif ediyor. Peygamberler de bize diyor İsmail Ahmet Mehmet burası senin yerin değil efendim bunun ötesi var evet bunu söyleniyor işte o bütün insanlar bunu biliyorlar hayvanlar bilmez. Onları çünkü Allah mükellef tutmamıştır. Zidna hum adaben fawqalada bi makanu. Onlar yufsidun fesat çıkartıyorlardı. Ve yda tevella seafil diyor Kur'an yeryüzünde Fesada koşarlar seafil ardil yufsidefiya. Ve herse ekindeli ve nesle nesli bozarlar diyor. Peki. Şimdi bu azapla ilgili intal yoku <gülüyor> ilah ma bi Yalanlıyordunuz ya. Yürüyün bakalım. ينطلق الى ظل ذي orada gölge yok ve azaptan kurtaracak da yok. İnneha o cehennem termi atacak Bişerarın kel kasr diyor böyle mahşer halkın üzerine Mürselat suresinde Bişerarın kel kasr yani binalar gibi kıvılcımları mahşer halkının üzerine atacak kanno cemaletun sufru sarı develer gibi diyor böyle büyük kıvılcımları mahşer halkının üzerine atacak işte bununla alakalı burada rivayetler e, var la akar anhum bel ya'khuzus sariy'an minel mevquf bila hisabin onlar mahşerde kalktıkları gibi seri bir şekilde onlar hesap vesaire olmadan alınacaklar Feyda Ji'ee bi cehennem, tuka du sevaine elfe zimam. Cehennem öyle kızıyor, öyle kızmış ki 70 bin zinciri ellerinde tutan melekler var. Her bir meleğin de 70 bin yardımcısı var. Makulli zimamin sevone elfe melek efendim. Her bir o zinciri tutan meleğin de 70 bin yardımcısı var. Feyushraf unukum minha alil khalayik. Bir parçası insanlara gösterilecek. O kıvılcımlar cehennem o kadar kızmış yutmak istiyor Gelin bakalım ey Allah'a meydan okuyanlar Allah'a karşı çıkanlar Sizin gibi hadsizler Gelin bakalım yutacağım ben sizi diyor Öyle bir soluklanır ki diyor Soluk buhari hadisidir Soluk mesela o alev Herkes korkusundan dizüstü çökecek diyor Tabi bu kafirler içindir İman ehli Rabbim bizi ya, habibi hazretim Allah sağ olsun ayırmasın levhal ham sancağı dediğimiz orada oraya cehennem dehşeti gelmiyor inni vukiltü bi kulli cebbarin anid inatçı Allah'a baş kaldıran Allah'ın mülkünde Allah'a efendim karşı çıkan onların Onlarla ben görevlendirdim. Elle Allah ilahına akar bir de Allah celle Celaluhu varken başka bir ilahları, başka bir ideolojileri. Neyse artık yani Allah'ın yoluna gitmeyen efendim Allah'ın mülkünde böyle olur, böyle olur. Sen diyorsun bunu. O yol seni cennete götürür mü? Karşılığında eşittir. O yolun ucu cennete gider mi? Bir insan bir yola gittiği zaman evine gitmek ister şaşırmış yolu tersine gidiyor. Oy, ben gidiyorum, yolda gidiyorum ama o yol senin evin yolun değil. Gidersin batakla. Eh, yok ben gideceğim. Eh, sen bilirsin. Efendim o yol seni cennete götürmez. Burada da Caałem Allah İlâhın aakhir ve bir keda ve keze bu şekilde Efendim müşriklere, kafirlere bu, bunlarla görevlendirildim ve tüskeri esnaaf emilen sınıflar söylenir zalim fasık facir kafir münafık dinsiz imansız Cemaa cafil hadis sünne tam tabi aleyhim onların üzerine cehennem kapanır diyor ve tatallatafu min el mevquf tutta yatalafatu eral hab bir kuş diyor yemi topladığı gibi cehennem de cehennemlikleri toplayacak huzuhu fatilu ila savail jahim duhân suresinde tutun onları tutulacak salın onları cehennemin ortasına atın ve onlar cehennemin ortasına atılacaklar işte bunu anlamak lazım. Yani insanoğlunu ben taaccüble bakıyorum. Adam diyor ki ben hürüm, özgürüm, istediğimi yaparım. Onu anladık. Ölünceye kadar böyle olduğunu biliyoruz. Fakat öldükten sonra ne olacak yani? Bu kabul etmiyorum, inkar ediyorum, reddediyorum ben hürüm demekle çözüm mü bu? İnsanoğlu acayip kendine en büyük ihaneti kendisine yapıyor. Kendimize acıyacağız. O zaman kendimizi kurtaracağız. <gülüyor> Zidnâhum azâben fevkal azab, Azabın üzerine azabı arttıracak Zidû ken enyâve tul diyor Öyle bir akrepler olacak ki diyor Hurma ağaçları gibi diyor böyle Onların dişleri olacak ve onları ısıracaklar Bir damla zehir Dünyaya damlasa Dünya yok oluyor bir tane yeşillik bir tane bir şey kalmıyor Ve inkar etmekle bunlar çözülüyor mu? Ben anlamadım Allah Celle Celaluhu haddini bilen ve kendisini hakkıyla kulluk yapan bir irade bir istikamet hepimize nasip etsin. 89. Ve yama neba sufii kullu ümmetin şehid'e biz her ümmetten bir şahit göndeririz efendim ve yama neba sufii kullu şehiden aleyhim onlara. Bin enfusim içlerinden Nuh aleyhisselam saliha aleyhisselam mesela. bir kez seni de getirdik şehiden aleyh. Haula biz onlara seni şahit olarak getirdik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve nezzenne aleykel kitap biz sana Kur'an'ı gönderdik. Tıbiyanen açıklar li kulli şeyin her şey. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Özet olarak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu açıklamıştır. Efendim. Lütübeyyine linnâsi mânuz zile ileyhim. Onlara indirileni sen açıklayasın diye seni gönderdim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Meselenin bütününü görmek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'de her şey var mı? Var. Bu ayeti kelimeye baktığımız zaman tıbiyanellikullişi her şey beyan edilmiş. Efendim Mevla'ta namazı kılın demiş. Orucu tutun demiş. İçki içmeyin demiş. Zina etmeyin demiş. Ayrıntıları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Nasıl olacağını e, gibi yani helalleri haramlar. Faiz yemeyin demiş. Faiz nedir? Mahiyeti nasıl olur? Ayrıntısı. Rasulullahımız açıklamış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tıbiyanellikullişi ve hudan hidayettir ve rahmeten ve bu Müslü Müslümanlara müjdedir. Veya yame basu fi Min ve dijna bike şehiden ala haula. İşte sahabe efendimizden bir tanesi eee vesselam efendimiz ona dedi ki eee Üskur haulay ve fi min şerefil azim el makam. Ve haza el bil Abdullah bin Mesud hayne qara ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah efendimiz Oyu dedi ki ya Abdullah bana Kur'an okur musun dedi. O da dedi ki yarısı da Kur'an sana indiriliyor. Ben sana nasıl Kur'an okuyayım? Ali Şafet ve Sena efendimiz dinlemeyi de severim. Oku bakalım dedi. Onun üzerine hayne kara ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize eee Sadrı sureti Nisa suresi. Felemma vasala ila kavli taala. Keyfa idha ji'na min kulli ummetin bişehidin ve ji'na bike ala haula'i şehida. Buraya geldi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve Ali Mes'ud, Abdullah bin Mes'ud diyor ki... feltefettu tefettü aynahu aynâhu sallallahu aleyhi ve sellem tedrifan... ...bir de baktım diyor Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gözleri... ...yaşlar dolmuş diyor, gözyaşı döküyor. Ne demek bu? Habibim biz her ümmetten bir şahit getireceğiz. Seni de ümmetine şahit getireceğiz. Orada Resûlullah Efendimiz ümmetim iyiydi dese... ...iyilik tarafı az, kötü dese cehenneme gidecek... Furkan suresi bunlar çok uzun açıklar müstakil o konu geldiğinde orada vekalel resul ya Rabbi Resulullah Efendimiz bu sefer hakkı söyle diyor inna kavmi kavmim burada iyi dese olmuyor kötü dese olmuyor ittakazul Kur'anı mehcura senin kitabını sırtına attılar. Bakmadılar tarafına bakmadılar yaşamadılar. Efendim ittakazu'l-kur'an mehcura onu sırtlarına attılar. Ne olmazsa dinleyelim sırayla gidiyoruz. Efendim Rabbimiz ne buyuruyor Bunlar tek tek dinleyelim, yapabildiğimizi yapalım, yapamadığımızı yapmaya çalışalım, çevremize duyuralım. Ömür sermayemizi Rabbimizin kitabının çevresinde, bir köşesinde öğrenen, öğreten, hizmet eden veya dinleyen, destek veren olalım da ahirette diyelim ya Rabbim senin kitabının yolundaydık. Ve nazzalna aleyke'l kitabe tabyanen kulli <Sessizlik> şey'. Bu konuyla alakalı Abdullah ibn Mesud vakad Kur'an kullu ilim. <Sessizlik> Abdullah buyuruyor ki bütün ilimler, kullu şey her şey bize açıklandı. Yani Kur'an-ı Kerim'de ana başlıklar halinde her şey açıklanmıştır. Mesela farklı bir şey. Biz rüzgarı aşılayıcı gönderdik. Bu kadar. Yani rüzgarı ne olduğunu söyledi. Fakat mahiyeti nedir? Buna uzun bir izahat gerekir. Bu kadar bilgi yeterli değil. Yani Allah ver cibale evtada demiş. Dağları kazık gibi yaptık. Ne demek şimdi? Bu kırılmalardır vesaire. O platolar arasındaki bir sürü oradaki bilgi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim başlangıçları efendim e, bahsetmiş. Yani birer kelimeyle onu izah etmiş ama onun tafsilatlarına ihtiya Onu da efendimiz Aleyhissalatu vesselam bizlere açıklıyor ne olduğunu. Eee Mesud, ve yani umumi olarak özet olarak bizlere bildirmiş. Fe'inel Kur'an-ı işte melalakul ilim, yani geçmiş haberleri özet olarak bildirmiş. Ve ölün gelecekleri de bildirmiş. Hükmü helal ve helal haram. Helal ve haram hükümlerini bildirmiş. Özet ama açıklamalar resul Efendimiz'de. Emennâsu ileyhi muhtaçun fi emri dunya. ve dinim, din ve dünyaları ile alakalı muhtaç olan geçimleriyle ve akıbetleriyle alakalı hepsini Efendimiz Aişe ve vesselam) açıklamış. Kur'an-ı Kerim bunlarda da başlık yapmıştır. Bu mesele mühim bir mesele. Şimdi burada biz onları şahit tutacağız, hesaba çekeceğiz. Meselesiyle alakalı uzun bir hadis-i şerif var. Allah'ımız Celle Celaluhu kainatın sahibi, şimdi buna şöyle bir misal verelim, bu hadisi şerif uzun bir, bir sayfalık hadistir hepsini okusak ancak bu programa sığdırırız, tefsir yaptığımız için o ayrıntılara giremiyorum. Özet, Rabbimiz Celle Celaluhu ilahi hükümlerini levh-i mahfuza, levh-i mahfuz, o Allah'tan emir alıyor, levh-i mahfuz hükümlerini İsrafil Aleyhisselam'a bildiriliyor. İsrafil Aleyhisselam da oradaki mevzu kiminle alakalı? Mikaille, Ce Cebraille, Azraille alakalıysa onlara tevdi ediyor. Onlar da bu sefer efendim peygamberlere verilecekse Cebrail Aleyhisselam peygamberlere vahiy getiriyor. Efendim yağmurla alakalıysa mesela depremlerle, kasırgalarla alakalı Cebrail aleyhisselama Kıyamet günü olduğunda Teradife Saiduhu der orada mesela. Hadis-i şerifte uzun bir şekilde Mevla soracak. Ya Levh-i Mahfuz titriyecek. Ben sana bildirdiğim hükümler levh-i mahfuz Allah'ı görmüyor. Hiçbir melek görmüyor. Rabbimizin hükümleri oraya tecelli ediyor. Bu kainat. Rabbimiz Celle, Celle sonsuz kudret sahibidir. Kainat büyük bir şey değil. Basit bir şeydir. Basit bir şey. işte bu kainat. Ya levh-i mahfuz hükmümü bildirdin mi? Bildirdim ya Rabbim. Efendim İsrafil Aleyhisselam'a tekrar soru sordu. Ya İsrafil sana efendim hükmümü aktardım. Aktardı ya Rabbim. Bu sefer Mika'il İsrafil Cebrail'e, efendim size İsrafil benim hükümlerimi aktardı mı? Aktardı ya Rabbim. Bu sefer peygamberlere, işte diyelim Cebrail Aleyhisselam, ya Nuh, ya Seyyidina İbrahim, e size e, Rabb, benim hükümlerimi gönderdim, gönderdi ya Rabbim. Bu sefer kavimlere, efendim, e, Nuh Aleyhisselam size hükümleri bildirdi mi? rahmetiyle eyleme, gece gündüz senin hükümlerini bize bildirdi ya Rabbim. Bu şekilde her şey hesaba çekiliyor. Her şey hesaba çekiliyor. Uzun bir hadis-i şeriftir. İnşallah onu müstakilden de okuruz. Bir özel programda da onları uzun uzun okumuştuk o hadis-i şerif. emali diye akayet kitabı var. Onun son taraflarında bu okuduğum rivayet burada uzun uzun bildirilmiştir. Peki. Demek oluyor ki sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu yeryüzünden ne varsa hepsi mesuldur. İnnehum mesulun Hepsi mesuldurlar. Peki. E, fakat... Bu mevcut alem Rabbimiz Celle Celaluhu'nu yani Cebrail Aleyhisselam ya Rabbi buyur öyle değil. Cebrail Aleyhisselam Rabbimizi hiç görmemiştir. Hiç. Rabbimiz Celle Celaluhu'nu zaman ve mekan olmaksızın. Kâinallah velemekün mâfı. Allah var hiçbir şey yok. Yani şimdi Allah Celle Celal Celaluhu'nu mevcut alemin dışına çıkart. Şimdi mevcut alem dışına çıkınca mevcut alem yok oldu. Mevcut alem olmadan zaman ve mekan evvel ahir olmadan Rabbimizle bu şekilde... Efendim görüşmesi 90 bin kelam konuşması Görmesi meselesi vardır Bu da özettir Resulullah Efendimiz bunu, bunu açıklamamıştır Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun tarifi Kelimelerle mümkün değildir Zamana ve mekana sığmaz 90. ayeti kerime İnnallah bu ayeti kerime mühim Her cuma Hoca efendilerinin hutbede okuduğu bir ayete geldik İnnallâhı ye'mru bil adili yihsân, ve yuhsân Ve i'tâidil kurba وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Evet bu ayeti kerime e, meşhur bir ayet. Eğer cuma bütün din kardeşlerimiz bu ayeti duyarlar. Çünkü bu ayeti kerimeyle sahabelerden çok iman edenler oldu. İman ettikleri halde yine tereddüt da müşrikmiş adam, müslüman oluyor. Acaba hakikaten Allah'ın kelamı mı yoksa Rasulullah Efendimiz kendisi mi? Efendim bildiriyor diye böyle Şeytan vesvese veriyor Bu ayeti duyunca aman Allah'ım Bunu bir insanın söylemesi mümkün değil Yani Kur'an-ı Kerim Özetlense bu ayeti kerimeyle Özetlenebilir bu kadar yani Mesela bu işin Fesahatını bilenler diyor ki Kur'an-ı Kerim'de yani Sadece bu ayeti kerime olsa bile insanlığa ışık tutar diyor İnnallâhe muhakkak ki Allah Ye'muru emreder bil adli adaleti. Adaleti kendinin aleyhinde de olsa diyeceksin ki arkadaşım sen haklısın ben haksızım. Adaletli olacaksın. Adalet dediğin budur. Adalet el adl esasül mülki. Ad adalet mülkün temelidir. Hazreti Ömer adiyan efendimiz diyor. Adalet mülkün temelidir. Hadislerde, rivayet ediliyor. Peki. Şimdi mahkemelerde yazıyor. Adalet mülkün temelidir. E şimdi orada eğer bir kayırma varsa, güçlü'nün dosyaları bir şekilde Efendim güç kazanmış mazlum da kendini orada ispatlayamamışsa Burada hakikaten biliniyor ki ya bu haklı ama Buradaki taraf şu şekilde veya bu şekilde e, ne oldu şimdi burada Orada hüküm verildi adalet oldu mu Adalet dediğimiz zaman adalete uygun olursa adalet olur Adalete uygun değil ise adalet demekle adalet olunmaz Onun için hakikat manada adalet bütün dünyada Bütün dünyada gerçek manada adalet yani küffar o aleme baktığımız zaman kendilerine adaleti tesis ediyorlar. Kendilerinin dışındakilerin canı, malı, her şeyi mübah görüyorlar. Kendilerinin yaşama hakkı var. Kendilerinin dışındaki bütün insanların malını derdes ediyor, canını alıyor, ülkeleri yok ediyor, mahvediyor. Ondan sonra efendim adaleti tesis edeceğiz diye güya ...efendim dünya mahkemelerini kuruyorlar. Efendim yıkılacak mahkemeler. Neden? Çünkü Tek taraflı adalet olmaz. Böyle bir şey olmaz. Adalet karşılıklıdır. Efendim haklı vardır, haksız vardır. Efendim kullu hakkını hakkini hakkavu. Herkesin hakkını verirsen odur adalet. İnnellahi Allah ye emuru emreder bil adili adaleti. Vel ihsan. İhsan kelimesi tek tek açıklanacak. Yani Allah'ı görür gibi ibadet edip karşılıksız iyilik yapmaktır. Ve yakın akrabalara vermek maddi imkanı yoksa yardımcı olmak, maddi imkanı yoksa ona dayıcım, halacım diyen hürmet ve saygını göstermek. Ve enha mevla vahye nehy ediyor. Anil fahsai zinalardan, hırsızlıktan, efendim insanların canına, malına, ırzına tasalluttan ve'l munkeri efendim çirkin olan, Allah'a efendim baş kaldırmak, inkar etmek, münafıklık yapmak, şirk koşmak bütün çirkin işler, dine uymayan işler. Efendim Allah'a teslim olman gerekiyorken efendim münker işler yapıyor, inkar. ve bagyi, insanlara zulmetmek. insanların efendim e, işte ayeti kerimedeki fesat kelimesi, onların e, neslini, malını, canını talan etmek, haddi açmak, bagilik, bagi işte terörist kelimesi gibi burada geniş manalar var. Sonuç itibariyle insanların efendim ırzına, imanına ve insanlığa zarar vermek. Bunlardan da kaçının. Mevla sizleri yasaklıyor. Ya'idukum <gülüyor> Allah sevaz <size> ediyor. La hallekum tezekerun umulur ki düşünür. tefekkür eder de efendim bu kötülüklerden vazgeçer, iyiliğe yapışırsınız. Ve yine akaptum fe akibu bi ismi akib. Eğer size bir sıkıntı, bir musibet yani zarar verecek olurlarsa o zaman size yapılanın aynısını yapın. Yani size bir zarar verdi diye onu efendim 10 on mislini, efendim 2 mislini yapmayın. Ve sabertum. sabartum Mevlata bilir ki aynısını yapın, aynısını yapın, kısas meselesi gibi Veleyin Beliğin sabı ama sabırlı olursanız Loaakhirüllisabir. Sabırlar için daha hayırlıdır. Yani Mevla bilir ki size zarar verilse bile dalaşmayın diyor. Sabır olursanız daha iyidir diyor. Ve cezaü seyyidin seyyidimüslüha. Kötülüğün cezası aynen misli gibidir. Hemen affa ama affeder ve asla ha işi düzeltirse bak yapma. Ben seni bağışladım yapma bir daha. Fejruhu alallah, mükafatını ben vereceğim diyor, kurban oldum Rabbim, bize bunu söylüyor, yani sana hakaret ezden diyor, döversen dövülürsün söversen sövülürsün diyor, yani dövme diyor, sövme diyor, yapma diyor, efendim, mümkün mertebe efendim, bunlardan uzak durmak, el curuha kısasite, yani yaralamalarda kısas vardım ama femen tasaddaka, bak 3 ayeti kelime, aynı sonucu götürüyor bağışlarsanız, ve kefaretülle onun affıdır sizin de sonsuz ejrinizdir. Şimdi burada el adullu adalet dedir fi hazil mabdia istiva ust serire <gülüyor> vel alaniye fi kulli amelin lillahi taala gizlisi de aşikarı da Allah katında efendim adamın ameli de hep aynı. Yani adamın gerçeğine ise gizlisi de aynı. Yani gizli de farklı iş çevirip görüntü de farklı değil. İhsan ise entekune serire tehuvu ahsenemin alan adamın gizli hali görünenden daha güzel. Mes gizli hali görülenden daha güzel. Esas insanların gizli halidir. Yani münafıklık çıkıyor, orada hainlik çıkıyor. Dil hainliği, vatan hainliği orada çıkıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim onu söylüyor. Adalet ise gizlisi de aynı. İhsan ise adamın gizli hali görüntüden daha güzel. Efendim, vel fahşa ve'l münker. E, fahşa ve münker nedir? Fahşa ve münker entekuna alaniyetu ehsen min seriretihi. Adamın görüntüsü gizlisinden güzel. Görüntüde bir beyefendi gibi görülüyor. Efendim böyle bürokrasi gibi görülüyor. Ama gizli hali adamın yapmadığı efendim e, şenia işler kalmamış. Her türlü fuhşiyatı işliyor. Peki el hiç kelimesi el muharramatil münker. Yani çirkin Allah'ın haram kıldığı şeylerdir diyor. Bu şekilde farklı izahatlarda yapılmış. İlk verdiğimiz mana e, kelime manalarıdır. Bunlar da işin e bu şekilde farklı manaları verilmiş. Cafil Hadis-i Şerif'te diyor ki inna llahi ahlak. Allah büyük ahlakı sever ve yakruz esfafa ha yani başıboşluğu Mevla sevmez. Şu okuyacağım hadis-i şerif bu konuyu da özetlemiş olacak. Ma min zenbin ecder yuaccilallahu kubeteu fi dunya. Allah Celle Celaluhu dünyada azabı acele etmez ama Allah'ın acele ettiği bir azap var diyor. Ma ma sahibi Mevla günahları ahirete bırakıyor. Aceleci değil. Adam elli defa hac yapıyor. Sabaha kadar teheccüd ediyor. Hemen kulum hadi bakalım cennet. Yok. Yani ne yapıyor? Veresiye çalışıyor bir nevi. Nevisi fazla. Gerçi öyle zaten. Öbürü de istiyan, tuğyan, içki, kumar her türlü günah günah günah. Mevla acele etmiyor. O da efendim veresiye olarak Allah'ın huzurunda cehenneme gidiyor. Fakat iki tanesi var ki Mevla Teala dur bakalım diyor azabını hemen gönderir. Mayde Hulüsafil Bir minel bagyi, bir bagyi haddi aşmak demektir. İnsanlığa, efendim e, dine baş kaldırmak, vatana ihanet, yani teröristlik, eşkiyalık, ihanet, efendim ihtilal vesaire. bagilik, Mevla müsaade etmiyor. Derhal Mevla Teala onun haddini bildir. Mesela e, Firavun dediğimiz adam altın yaldızlı sarayda yaşıyordu. E, şimdi yaşamına devam ediyordu. Netice etraf havuzlarla çevrili müthiş bir sarayı vardı. O zamana kadar bir şey olmadı. 40 sene sonra ne zaman ki Musa Aleyhisselam'la anlaştı. Musa Aleyhisselam oradan ayrılacak iken efendi ardından saldırdı. Haddini aştı. Bağırlık yaptı, teröristlik yaptı. Mevla Teala dur bakalım dedi. Musa Aleyhisselam denizi karşıya geçti. Olmayacak bir şey. Deniz açılır mı? Denizi karşıya geçti. Firavun deniz boğuldu. Bağırlık, eşkıyalık, teröristlik, efendim ihtilalcilik, insanlığı yok etmek vesaire. Yani o vesileyle Meselenin özü bu, birincisi bu ve katiyatül erhabi de akraba alakasını kesmek diyor. Hadis-i şerif bu konuyu da böylece e, özetlemiş oluyor. 91. ayet ve evfu bi ahdillahi iza Allah'a verdiğiniz sözü tutun ve tutun bi ahdillahi Allah'a verdiğiniz sözü iza Söz verdiğinizde. İşte mesela bir insan ticarette Allah'a söz veriyor. Ben senin malını teslim edeceğim diyor. Evlenirken diyor ki ben senin iffetine sahip çıkacağım, geçimine Allah'ın rıhtıfeti çocuklara sahip çıkacağım. Bu bir ahittir. E şimdi bir insan efendim ortaklık kurdu, iki ortağın üçüncüsü Allah'tır. Yani ilahi yardım gelir. İhanet malem Yahuna ihanet etmedikçe efendim verilen sözü tutmak lazım. Bir de tasavvufla alakalı, ben Rabbimin dinini yaşadığım gibi helalle harama efendim dikkat ettiğim gibi. Bir de Efendim şu kadar ibadet edeceğim, şu kadar zikir yapacağım. Ve ufu bi ahdillayda ahadtum. Allah verdiğiniz sözü tutun. Yani bu şekilde bir söz olmuş oluyor. Ve la tenqudu el eymana. Yeminlerinizi bozmayın ba'de tevkidiha. Siz söz verdiniz, biat ettiniz, tamam dediniz. Ve kad cealtumullah aleykum kefila. Fakat cealtum kıldınız Allah'ı, Allahu aleykum kendisi kendinize kefila, kefil kıldınız. ...yemini en güzel anlatan yerlerden birisi bu... ...ne demek bu? Bu şu demek... ...yani... ...kişi... ...o olayla alakalı kimse yok... ...o da diyor ki bak... ...vallahi... ...yani kelime manası... ...Allah şahit ki... ...Allah bunu biliyor ki... Efendim ben bunu ödeyeceğim... ...ben bunu yapacağım... ...ben sözümü tutacağım... ...efendimiz kızınızı bana verin... ...ben efendim iffetine sahip çıkacağım... ...yemesini içmesini... ...onu Allah'ın verdiği evlatlara sahip çıkacağım... Evet, ...bu ne oluyor... Ona veya bir devlet ona yetki veriyor memurluk veriyor bir şey veriyor ben bu buna liyakatli sahip çıkacağım diyor efendim ondan sonra da yemin ediyor Yemin ediyor Allah şahittir yani Allah biliyor ben bunu yapacağım O zaman eğer bu doğru söylediyse febihavenli güzel yalan söylediyse Allah'ı kendine alet etmiş oluyor Buna yemini gamus deniyor yani cehenneme batıran yemin Allah'ı alet ediyor kişiye yani mesele basit bir güne. Yemin-i gamusun kefareti de yoktur. Kefareti yok. Çok güçlü bir istiğfar. Çünkü Allah'ı alet ettin. Allah'ı kullandın. Vallahi kurtarmaz diyor. Halbuki yüzde yüz kar yapıyor. Allah'ı alet ediyor. Yani Allah biliyor ki ben buradan kazanmıyorum. Halbuki Allahü Teala Teala kazanıyorsun. Mesela bir insan kendini düşünüyor. Bak bu biliyor ki ben buradan kazanmıyorum. Adam diyor ki ya nasıl efendim biliyorum. Sen efendim burada yüzde yüz kazanıyorsun. Yani buradan nasıl beni şahit tutuyorsun? Ben senin yalanına şahitlik mi yapayım? Ben efendim niye kendimi paçavra edeceğim gibi. Meseleyi iyi anlamak lazım. Cealtumullâhe Allah'ı kıldınız. Aleyküm kendinize, aleyhinize kefila. İnnallâhe Allah yâlemu bilir mâ tefalün. yaptıklarınızı bilir. Eğer güzel işler yapıyorsanız da yemin ediyorsanız sözünü tutuyorsanız veya kötü işler yapıp da Allah'ı kendi kötülüğünüze şahit tutup alet edip bu şekilde adam mesela işte eee Yemin ediliyor işte meclislerde vesaire yapacağım insanların her türlü canına malına ırzına mukaddesatıma ülkeme sahip çıkacağım diyor bakıyorsunuz ülkesini gavurlara şikayet ediyor şunu yapıyor ne oldu şimdi bu ne oldu bu şimdi yani adaletse adaleti konuşalım ne olacak gizli ile aşikar aynı olmalı aşikarda farklı çıkıyor gizli de farklı çıkıyor şimdi Allah celle Celaluhu bunları yutar mı haşa yani yutma kelimesini kullanmayalım. Ancak Rabbimiz Celle Celaluhu'nu kandırabilir mi bir insan? İnsan kendini de kandıramaz, Allah'ı da kandıramaz. Bir diğer ayete geçiyorum. "Vela tekunû kelleti o kimse ki nakaladı azlaha min ba'de kuvveten inkasa ördükten sonra bozuyor." Böyle bir kadından bahsediliyor. Yani bu efendim Mekke'deki bir şeylerde, bir o bölgede bir birisi Böyle bir kendine göre bir garip bir huyları varmış. Örüyormuş, örüyormuş. Ördükten sonra da örgüsünü bozuyormuş. Yığıyormuş günleri. Bir daha örüyormuş, bir daha bozuyormuş falan. Darbu mesele olmuş yani. Yani ördün. Yani bir insan duvar örüyor, yıkıyor. Bir daha örüyor, bir daha yıkıyor. Ne yapıyorsun? Mevla Celle Celaluhu da insanların anlayabileceği şekilde kolay meselelerle. Kur'an, İslam kolay bir dindir. Anlaşılsın diyedir. Evet. Önce oradakilere meseleyi anlatabilirsen Ondan sonra onlardan da Ta kıyamete kadar izahatları kolay olur Mesele budur Yani bazıları şunu söylerler Dinden çıkarlar yani Kur'an o döneme ve o bölgenin insanına indirilmiştir. bu adamı kafir eder Kur'an dönemsel değil evrenseldir Yani kıyamete kadar geçerlidir Kur'an-ı Kerim bu şekilde anlaşılması kolay Onlar ha ben bunu anladım deyince Herkese anlatabilirler Ve la tekunu olmayın kelleti O kimse ki ne kadat Bozdu azleha ipini eğirdi güzel bir ördükten sonra min kuvvetin yani onu ördükten sonra enkase onu çözdü bozdu. Tettehizûne ediniyorsunuz eymanekum yeminlerinizi tekrar konu devam ediyor. Birbirinizi kandırmak ihanet etmek dolandırmak için yemini alet ediyorsunuz yani beni kullanıyorsunuz diyor Allah. Entekûne ummeten yani olasınız ye erba daha çok min ümmetin. Efendim daha güçlü olasınız, daha karlı olasınız diye. İnne ma bihi. Yebluku Allah sizi imtihan ediyor. Allah sizi imtihan ediyor. Yapmayın. Dininize, namusunuza, vatanınıza, rızkınıza, malınıza, şahsınıza sahip çıkın. Beni yalanınız alet etmeyin. Veleyyubeyyennelakum size açıklanacak yemel kıyame, Kıyamet günü makuntun fit'ilen ihtilaf ettiğiniz Her şey o gün ortaya çıkacak lahil fefil İslam İslam'da ve ayuma halife kane fil jalih ile mizdedil İslam illa şiddeten diyor rivayetlerde şurada bir iki rivayet var innal aqadire Yunus abuliva yamel kıyame aldatanlara kıyamet günü bir bayrak verilecek ve yukarıda kadar falan filanca'nın bu aldatması. Eyy men en büyük bayrak illa en yekunel işrakü Allah'a ortak koşanlara öyle bir bir bayrak verilecek ki büyük müşrik bu adam. En yubara reculun ala bi'llahi ve efendim beyatehu kim Allah'ın dinine sahip çıkacağım peygamberin sünnetine sahip çıkması din adına iş yapanlar. Ben Allah'ın dinine efendim Allah'ın hükümlerini söyleyeceğim. Peygamberin sünnetini ben insanlara söyleyeceğim. Bunun adına ne yapıyor yetkileniyor din adamı oluyor. işte birçok merciler, mevkiiler, yetkiler efendim cemaat tarikatı. Biz neyse sayabildiğin kadar say. Şimdi bu adına ne yapıyor? Ben Allah'ın dinine, peygamberin sünnetine. Sünneye yengüsü beyâat eder. Sonra sözünü bozuyor. Allah'ın emrinin farklısını söylüyor. Peygamberin sünnetinin farklısını. Fe men allama min iftirâ'il ki? Allah yalan iftira eden en zalimdir diyor Kur'an. Velâ yahla'enne ehadum minkum yezid velâ yesrifenne ehadum minkum fi hâzel emr. <gülüyor> Evet yani burada e, boynundan bunu çıkartmasınlar velayesil fele akadümün kümfiyaz elamur peyğunu saylahum beni beyni ve beyni yani benimden onlar kendi aralarını kesmiş kopartmış alakamızı kopartmış olurlar efendim bu ipi boynunuzdan çıkartmayın yani Allah'ın emrine Peygamberin yoluna tam tabi olun burada o bayanla alakalı meseleyi de açıklamış oluyor. Şurada da bir rivayet daha var onu da arz edelim dersi bitirelim Menkane kâne beynehu ve beyne kavmin ecel Fela yehullennâ oktaten hatta emedde emeddehân Siz biriyle bir müddet tayin ettiyseniz sözleşme yaptıysanız Yani herhangi bir akit yaptıysanız Sizden birinize helal olmaz oktaten hatta yankadî emeddehân Müddet bitmedikçe yani sözünüzü tutunuz Efendim ahdinizi yerine getiriniz Efendim size e, bir emrihi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emri Yakum bil vefa ve ahd Vefa ve ahdinizi sözünüzü tutun diyor Allah sözünü sahip çıkan ahdini vefa gösteren sadakatli dürüst bir hayat Hepimize nasip eylesin ve rızasının nail eylesin amin Sübhanı Rabbiyel aleyhil ve Elhamdülillahi'l-Zedan'a lihaza ve ma net hediye Levlan adanallah ve ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbiyacman Ya Rabbi rızanana eyleyle, sevdiğin işlerle meşgul eyle Azabından, gazabından muhafaza eyle Kulunda görmek istediğin kemalatı nasip eyle Ya alemin iman ve İslam dairesinde devam sebatları nasip eyle Son nefeste iman Eşhedü en la ilaha illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Huzuruna varmaya muvaffak eyle El Fatiha Allah'ım